1069 numaralı konu, Übade bin Samit'in oğluna kaderin hayrına ve şerrine iman etmesini vasiyet etmesi, Velid bin Übade şöyle anlatıyor, Babam Übade bin Samit hastalanmıştı, ziyaretine gittiğimde kendisinde ölümün alametlerini gördüm ve, babacığım, bana, en lüzumlu gördüğün konuda tavsiyede bulun, dedim, bunun üzerine, beni oturtunuz, dedi,